Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Eyaletlerinde şiddetli kasırga ve hortumlar bir hafta içinde en az 26 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer Teksas ve Oklahoma'da tarihin en şiddetli kar fırtınasının yaşanabileceği ve biriken kar seviyesinin de 41 santimetreye çıkabileceği uyarısında bulundu. BBC'nin haberine göre en az 8 kişinin öldüğü Teksas'ta kiliselerin yıkıldığı, araçların ters döndüğü, ağaçların devrildiği bildirildi. Araçları kasırga yüzünden yoldan çıkan 5 kişinin de hayatını kaybettiği Garland'da emniyet yetkilisi Melinda Urbina kentten cumartesi günü geçen kasırganın çok sayıda trafik kazasına neden olduğunu söyledi. Garland kentinde en az 5 kişinin araçlarında öldüğü bildirildi. Urbina halk otoyollarından uzak durmalı uyarısında bulundu. Yerel medyanın aktardığına göre Cobbville kentindeki bir benzin istasyonunda 2 kişinin Blue Ridge kentinde de bir kişinin cesedi bulundu. Dallas'ın güneyindeki Glen tepelerindeki kilisenin papazı Kevin Taylor kilise binasının nasıl çöktüğünü şöyle anlattı. Kapılar içeriye doğru dönmeye başladı. Bunu gördüğümde camların da paramparça olduğunu fark ettim. Cam parçaları benim de yüzüme çarptı. Koridora doğru koştum. Ben birkaç metre ilerledikten sonra her şey çöktü, karanlık oldu ve bazı parçalar üstüme düştü. Bölgede en az 30 bin kişiye elektrik ulaştırılamadığı ve hava gazı borularında patlamalar olduğu bildiriliyor. Mississippi'de de hayatını kaybedenlerin sayısının... 10 yaralananların sayısında 56 olduğu belirtildi. Arkansas'ta ise bir, Alabama'da bir kişi öldü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ağır hava şartlarına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Meteoroloji uzmanlarına göre mevsim seviyesinin üstünde seyreden hava sıcaklığının fırtına oluşumunu etkilemiş olabileceği. Bir yıl önce Mississippi'nin güneydoğusunu vuran kasırga nedeniyle de en az 5 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı. İklim değişikliği hava olaylarındaki kararsızlık ve aşırılıkları etkiliyor, arttırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kenti gıda israfını önlemek için önemli bir adım attı. Dünya nüfusunun artmasıyla kaynakların tükenmeye yüz tuttuğu gerçeği giderek daha sesli konuşulmaya başlandı. Tüketim arttıkça gezegenin kaynakları da tükeniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kenti gıda israfını önlemek için önemli bir adım atarak 1 Ocak'tan itibaren yemek atığını atmayı yasakladı. Bu girişimle şehirde geri dönüşümün ve kompost yapımının da artması bekleniyor. Gaia dergide yer alan habere göre Seattle sakinleri bugüne dek gıdaları, pizza kutularını, kağıt peçete ve havluları yasal olarak çöpe atabiliyorlardı. Gıda ve bahçe atığı toplama hizmeti sunulmasına rağmen bu konuda bir zorunluluk yoktu. Çöp konteynerlerinde kaç hanenin atıklarının toplandığı herhangi bir belirleyicilik yoktu. Fakat artık bu fazlasıyla bir önem arz ediyor Seattle için. Sakinler tek bir hanenin kullanımında bulunan çöp konteynerlerinde %10'un üzerinde geri dönüştürülebilir atık ve gıdaya rastlanması durumunda kullanıcı bir sonraki çöp vergisinde 1 dolar ceza ödeyecek. Birden fazla hanenin kullanımında olan çöp konteynerleri içinse fazlaca gıda atığına rastlanması durumunda sakinler önce 2 kere uyarılacak ardından da 50 dolar cezaya maruz kalacaklar. Seattle'ın böyle bir yasağı düzenlemeye gitmesinin temel nedeni ise çöpe giden dönüştürülebilir ve kompost yapılabilir atığın %60'ını kurtarmak. Seattle her sene yaklaşık 100 bin ton gıda atığını çöp sahalarında toplamaktı. Bu düzenleme ile bunun en azından 38 bin tonunun çöpe gitmesinin önüne geçilmesi ve kompost yapımında kullanılması bekleniyor. Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan tarifeli bir uçağın pilotu denize Sintin'e boşalttığını gören bir gemiyi şikayet etti. Pilotun ihlali kuleye bildirmesinin ardından bu olayla ilgili soruşturma başladı. Hürriyette yer alan habere göre İstanbul Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'ndan sabah saatlerinde kalkan uçağın pilotu Kuzey Karadeniz sahilinin doğusunda bulunan bir geminin atığını boşaltarak denizi kirlettiğini tespit etti. Pilotun olayı kontrol kulesine rapor etmesinin ardından konuyla ilişkin soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi Bosna Hersek'te de günlerdir devam eden hava kirliliği insan sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle doğuda bulunan Tuzla, Lukavac ve başkent Saraybosna'da insanlar maskelerle dolaşmaya başladı. Yetkililer Tuzla'nın şu ana kadar ülkenin değil Avrupa'nın hatta en kirli havaya sahip şehri olduğunu belirtiyor. Saraybosna'da da durum pek farklı değil. Şehir havasındaki sülfür dioksit oranının ciddi artışı insanların zorlukla nefes almasına neden oluyor. 1 metreküp havadaki sülfür dioksit oranının 500 mikrogram seviyesine ulaşması insan sağlığını tehdit noktası olarak biliniyor. Bu rakam Saraybosna'da yaklaşık 2 kat olarak ölçüldü. Hava kirliliği uçak seferlerini dahi etkilemiş durumda. Yılın bu dönemi özellikle Saraybosna Havalimanı'ndan günlerce uçakların kalkmadığı zamanlar yaşanıyor. Haftalardır devam eden kirliliğin daha ne kadar süreceği ise henüz bilinmiyor. Ülkemizde de durum aynı özellikle kömür yakılan küçük kasabalarda ve kentlerde hava kirliliği sağlığı çok ciddi bir biçimde tehdit eder duruma gelmiş durumda. Geçenlerde biliyorsunuz Keşan Edirne'den buna benzer bir haber yapmıştık. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın.